ve fozbe cenneti ve negata minen nar ya rabel alemin ey bizim allahımız sen bizlere dinde ve ahirette afiyetler ver dinde afiyet dinimiz yaşamak yani ifhal ve la tefhal Teala'nın yap emrini yapmak yapma emrinden de vazgeçmek bu dinde yaşamak ahirette yaşamakta allah Teala'nın rızasına muafık olaraktan Müslümanlara hakkıyla müminlere tahsis edilen o Cennet-i da Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olmamızdır. Bu da ahirette afiyettir. Evet değerli kardeşlerim bir de gene büyük sahabelerden bir tanesinin hayatından bahsedeceğiz. O Allah'ın Resulü'nün cemalini gören mescidi saadetlerinde namaz kılan <gülüyor> Resulü Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nur cemaline bakaraktan fevzu ve Necat alan büyük bir sahabe Abdullah bin Huzafe es-Sühemi. Sühemi kabilesinden Huzafe'nin oğlu Abdullah. Abdullah bin Huzafe es-Sühemi. Sühemi kabilesinden Huzafe'nin oğlu Abdullah. Evet. Bundan bahsedeceğiz. Bu büyük bir sahabeydi değerli kardeşlerim. Büyük bir sahabeydi. Tarihlerde sahabelerden büyüklerden birisi olarakdan yazılır. Resulü Rişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün hitap etti. Eshab-ı kiramı topladı. Dedi ey eshaplarım. Ben esas görevim olaraktan mübellig ve mürşid. Benim görevim budur. Tebrik edici. Bildirici, irşad edici, duyurucu görevime istinaden ben sizlerden bir görev istiyorum. Ben sizlerden bir görev istiyorum. Sizlerden seçeceğim kişiler yazacağım bir takım mesajları, risaleleri Acem krallarına, Arap krallarına götüreceksiniz diye Resul-i Şanlı hitap etti. Ve benim bu hitabıma karşı gelmeyiniz. Nasıl ki İsa'ya kavmi karşı geldiği gibi diye buyurunca onlardan altı tane sahabe seçti. Altı tane sahabe seçti. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Değerli kardeşlerim, bu gidecek olan sahabeler öyle bir yerlere gidecekler ki o diyar onlara çok garip. Dillerin icabında bilmiyorlar. Dinleri zaten değişik. Dinleri zaten değişik. Lehçeleri değişik. Gideceği yere belki ilk defa gidecek bir yolculuk olacak. Böyle bir tehlikeli yolculuğa Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü altı tane sahabe seçti. Altı tane sahabe seçti. Bu sahabeler eyle bir güzün sahabe ki bir tanesi bir ümmeti diyecek kadar değerli sahabeler. Bir tanesi bir milleti diyecek kadar sahabeler. Bir tanesi bütün ümmete aydınlık verecek, ışık tutacak büyük bir sahabeler. İşte bunlardan bir tanesi de değerli kardeşim Abdullah bin huzafe Bu. Resulü i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna bir mektup yazdı. Eline verdi tek başına, yalınız. Hiçbir refakatı yok Allah'tan başka. Gideceği yer, gideceği yer çok karanlık. Bir zulmetliyele gidecek. Ve o da o zamanda en fazla şöhreti bol, kasası bol, inancı kıt, Hristiyan olan bir kisra'nın yanına gidecek. Faris, Acem diyarının büyük kralı. Ona gönderildi bu zat. Bu zat Risale'yi aldı. Yorgunluk nedir bilmez. Büyük bir heyecanla, büyük bir umutla Allah'ın Resulü'nün kendisine vermiş olduğu o Risale'yi o Kisra'ya ulaşmaktır. Kisra'ya ulaşacak. Ve o zat Kisra'ya vardı. Faris diyarına vardı. Faris diyarında dolaştı. Nihayet sarayı buldu saray koruyucularına dedi ki ben Hazreti Muhammed bin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden sizin kralınıza bir mektup getirdim sizin kralınıza bir mektup getirdim bana müsaade ediniz de ben bu mektubu kendisine vereyim deyince dediler ki seni asla içeri bırakamayız ancak müsaade alalım kralımız ne diyecek kisra ne diyecek ona göre biz sana müsaade ederiz dediler. Ve girdiler içeri, girdiler içeri. Girdikten sonra, girdikten sonra dediler ki böyle bir zat gelmiş Hicaz ziyarından sana bir mesajı var. Peygamber dediği kişilerden. Deyince tamam dedi. Gelsin dedi. Etrafı süslediler, süsledi. Füsledi. Ondan sonra içeri gelsin girsin dedi. Hazreti Abdullah bin Huzafe o mutavazı yapısıyla giymiş olduğu giymiş olduğu o mutavazı elbisesiyle mutavazı elbisesiyle Allah'ın Resulü'nü elini vermiş olduğu mesajı elinde tutaraktan Kisra'nın yanına girdi. Girer girmez Kisra işaret etti mektubu elinden alınız bana getiriniz diye. Elinden almak isteyen kişilere dedi ki hayır size vermeyeceğim dedi. Allah'ın Resulü'nün bana bir ahdi var. Ona söz vermişim. Ben kendi elimle Kisran'ın eline vereceğim dedi. Kendi elimle. Bu ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyim. Allah'ın Resulü bana böyle dedi. Ben de ona söz verdim. Kisran'ın eline bizatihi elimle vereceğim. Ey Allah'ın Resulü dedim ben bu ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyim dedi. O toplumun içerisinde, o haşmetin içerisinde, o mecliste Kisran'ın huzurunda Oturur sarayının başına, arşının başına, baktığın zaman gözlerinin alacak zinetle eşyalar giymiş. Bu zatın mütevazı bir haliyle ama bunun kalbindeki bir iman, her şeyin yücesiyle onu yücelten, o görevi ne kadar mukaddes bir görev olduğunu bilerekten o Risale'yi mutlaka eline vermek istedi. Kisra dedi ki bırakınız, getirsin elime versin dedi. Ondan sonra aldı, götürdü kendisi bir zatı eliyle teslim etti. Allah'ın Resulünün mühürlü olan, mühürlü olan o risalesini eliyle teslim etti. Ettikten sonra Ehli Hira, Ehli Hira'dan bir tercüman getirdi. Kisra, Irak yakınında Hira, şehir oradan bir tercüman getirdi. Tercüman'a dedi ki, açtım, al, bak ne yazıyor bu Risale'de aldı baktı orada şu yazıyordu Allah'ın Resulü'nden Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla başlayaraktan besmeleyle min Muhammed Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Kisra Melikil Furs Muhammedil Mustafa Resulullah'tan Faris'in Kisra'sına diye yazıyordu selamun ala men ittebeal huda selamun ala men ittebeal huda hidayet İslam İslam'a kim tabi olduysa ona selam olsun aynen böyle yazıyordu başlık boyudu başlık boyudu bunu durup duyar duymaz kisra heyjene kapıldı öfkelendi öfkelendi nasıl olur da bana böyle bir mektup yazar Bismillah'la Muhammedur Resulullah diyerekten öfkelendi. Kalkmak istedi, vurmak istedi ve öfkesiyle dedi ki, Abdullah'u huzurumdan çıkardınız. Buradan çıksın bu adam. Gözün görmesin. Öfkem artıyor. Nasıl olur da benim kölen bana böyle bir mektup yazar dedi. İnnehu abdi kefe yektubuli O benim kölem Muhammed Eve görüyor kendisi. O nasıl olur da bana böyle bir mektup yazar e insanlar haykırmaya başladı o kötü cehresiyle. O sırada Hazreti Abdullah'ı çıkarttılar. Hazreti Abdullah çıktı çıktıktan sonra acaba öleceğim mi kalacağım mı nere gideyim bir tereddüt içerisine düştü. O büyük sahabe ama kendi kendine dedi ki ne olursa olsun nasıl olsa ben Allah'ın Resulü'nün vaadini yerine getirdim. Emanet ne teslim ettim. Ben görevimi yaptım. Bundan sonra ölsem de önemli değil dedi. Ama bir an önce de oradan yakayı kurtarmaya çalıştı. Bindi bineğine oradan uzaklaştı. Uzaklaştıktan sonra aradılar, daradılar, bulamadılar. Aradılar, daradılar, bulamadılar. Daha sonra bunun bir yardımcısı vardı. Yemen'de Bazan isminde bir kişi dedi ki derhal buna bir mektup yazınız o mektupta şunu söyleyiniz Hicaz diyarına iki kişi gönder çok güçlü olsunlar kuvvetli olsunlar o Hicaz diyarındaki Resulüm diyen kişiyi benim yanıma derhal alsın gelsinler diye bazana bir mektup yazdı bazen bu mektubu aldı aldıktan sonra bu mektubu mutlaka yerine getirecek yerine getirecek ve bunun üzerine kendisi bir mektup yazdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bana Kisra'dan bir mektup geldi. İki tane güçlü bir kişi istiyor. Seni derha huzuruna götürmek için iki tane kişi gönderiyorum dedi. Bu iki kişi çok cebbar bir kişi, kahraman insan. Milletin içerisinde en dirayetli olan hem görgü bakımından, hem güç bakımından, hem de heybat bakımından böyle bir iki kişiyi seçti Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi bu iki kişiler geldiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelirken Taif'e uğradılar Taif'te tüccarları görünce sordular Muhammedler diye halinden bir şeyler öğrenmek istediler dediler ki Muhammed Mekke'de değil sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Yesrib'de Medine'de oraya gitmiştir dediler ve bunun üzerine onlar Taif'ten hareket ettiler Yesrib'e, Medine-i Münevvere'ye. Medine-i Münevvere'ye geldiler. Medine-i Münevvere'de Resulü Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardılar. Peygamber Efendimize o risaleyi sundular. Dediler ki ey Muhammed, Bâzandan sana bir risale getirdik. O risale ise o risale ise Kisra'nın Hitabı üzerine yazılmış bir risaledir. Seni biz götüreceğiz. Kisra'nın huzuruna yetmeyecek olursan onun ne kadar heyecanla azılı bir insan olduğunu bilirsin. Hem seni helak eder hem de kavmini yok eder. Dediler. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki gidin istirahat ediniz sabahleyin görüşeceğiz sizinle dediler. Peygamber Efendimiz evet değerli kardeşlerim işte burada Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü Kisra hey, İsmini duyan kişilerin çoğu yüreğe patlıyor Öyle bir kişi Kisra Öyle bir kişi Ondan korkma değil Onun o mesajını duyunca gülmeye başladı Allah'ın Resulü Niçin gülmeye başladı? Çünkü Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü'nün Yardımcısı kim? Allah Peki Allah onun yardımcısı olacak olursa ona kimse bir şey yapabilir mi? Yapamaz. İzzet Allah içindir. Resulü içindir ve müminler içindir. Asla kimse bir şey yapamaz. İşte bundan dolayı da değerli kardeşlerim değerli kardeşlerim asrımızda dahi olsun, bu zamanımızda dahi olsun ne kadar cebbar bir ülke olaraktan duysak Amerika'yı duyuyoruz mesela neler yaptıklarını duyuyoruz. Ama asla kalbimizdeki iman bize güç verdikçe ondan korkamayız mümkün değil ümmeti Muhammed hiçbir şeyden korkmaz Allah'tan başka onun tek koçu korkacağı bir şey vardır o da Allah'tır Allah'tan korkarız niçin çünkü kaza ve kadere iman eden bir ümmeti Muhammed asla asla hiçbir şeyden korkmaz Allah başımıza yazdıysa gelecektir yazmadıysa gelmeyecektir bu heyecanla yaşayan bir millet başkasından korkar mı? Asla korkmaz. Neyse ertesi gün oldu. Bunlar geldiler. Geldikten sonra geldikten sonra dediler ki ya Muhammed hazır mısın gitmeye? Seni götürmeye geldik. Kisra'ya götüreceğiz. Orada hem sen kendin selamet erirsin hem de seni affeder hem de dolayısıyla kavmin affedilmiş olur dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara gülerekten dedi ki Gülerekten dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakınız dedi Bundan sonra dedi siz Kisra'yı göremeyeceksiniz Niçin göremeyeceğiz dediler Göremeyeceksiniz çünkü onu Oğlu Şirevey Oğlu Şirevey öldürdü Onu öldürdü Falanca gün felanca tarihte Bundan sonra onu göremeyeceksiniz dedi Bunu duyurdurma şaşırdılar Ne yapacaklarını bilemediler ne yapalım, ne derim? Dediler ki, tek yapacağımız şey tekrar Yemen'e dönmemizdir. Yemen'e dönerim. Durumu izah edelim. Ona göre hareket ederek tekrar Yemen'e döndüler. Döndükten sonra döndükten sonra kendilerini gönderen o kişiye dediler ki böyle böyle Muhammed bize dedi ki Şireveh oğlu Kisra'yı öldürmüş. Tabi o zaman böyle bir iletişim sisleri olmadığından dolayı bekleyelim dedi. Eğer Muhammed'in sözü doğru ise o Muhammed hak üzerinedir. Eğer böyle bir aslı çıkmayacak olursa Muhammed'e inanmayız dediler. Bir müddet sonra bir müddet sonra Şireveh'den bir mektup geldi. Şireveh'den bir mektup geldi. Kime? Yemen kralına. O mektupta diyor ki ben felence tarihte felence zaman babamı öldürdüm. Çünkü babam çok zulüm yaptı halka. İnsanlara zulüm yaptı. İnsanlar öldürmeye başladı. Hakka tecavüz etti. Öldürme ise layık gördü. Ben öldürdüm. Sen şimdi kavmine söyleyeceksin. Bana inanmaları için, itaat etmek için ahtalacaksın. Onlardan diye mektupta söyledi. Bu mektubu alır almaz, bazen alır almaz, aldıktan sonra dedi ki tamam. Muhammed hak üzerinedir. Ben ona iman ediyorum. Onunla beraber Yemen'deki bütün Farisler var ise acemler hepsi iman ettiler. Hepsi iman etti onunla beraber. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulü de, Allah'ın Resulü de biliyorsunuz, biliyorsunuz evlenmiş olduğu hanımların çoğu, çoğu duludu ama bununla beraber ileri gelen hanımlar idi. Müslüman olmalarıyla onlar çok kişiler İslamiyet'e celbez edecekti, çekecekti. Bundan dolayı Allah'ın Resulü de her varmış olduğu her yerde kabile başkanlarıyla ileri gelenlere çok ilgi gösterirdi. Bu ilgi göstermesi, ilgi göstermesi İslamiyetin manfaatına idi. Onların İslamiyete girmesiyle, onların arkasındaki gelecekte kabilelerin artmasıyla İslamiyet ne yapardı? Artardı. Evet, Hazreti Abdullah bin Huzafe'nin Kisra ile olan kıssası bu. Gelelim şimdi Rum'un kralı Rumun kralı Kayser, Rumun kralı ile olan kendisinin Rumun kralı ile olan Hazreti Peygamber Hazreti Abdullah'ın hikayesine. Hazreti Ömer zamanında, Hicretin 19. yılında Hazreti Ömer zamanında, radıyallahu anhu Rum diyarına, Rum diyarına asker gönderdi, asker gönderdi. Bu askerin içerisinde de Abdullah bin Huzafe vardı. O zat vardı. Ancak Rum kralı Kayser duyardı ki Muhammed'in askeri, insanları çok bağlı, çok sadık, çok dürüst insanlar olduklarını duyardı. Hikayeler haliyle, insanların kanalıyla bunları duyardı ve dedi ki kralına, ya askerinin başına sizler dedi kimi esir alacak olursanız alınız öldürmeden benim huzuruma getiriniz dedi. Öldürmeden benim huzuruma getiriniz dedi. Neyse Rum savaşı bittikten sonra sahabelerden birkaç tanesi esir düştü. Bunlardan bir tanesi de Abdullah bin Huzafe. Bu da esir düştü. Bunu aldı, getirdiler. Aldı, getirdiler Kayser'in huzuruna, Rum kralının huzuruna. Rum, kızar, Rum kızı, kralı buna baktı. Baştan sona süzdü. Dedi ki, ey kişi, ben seni çok kahraman bir insan görüyorum. Akıllı bir insan görüyorum. Dürüst bir insan görüyorum. Sana kıymayacağım. Ama sana söyleyeceğim, sana arz edeceğim bazı meseleler var. Bunları kabul edecek olursan seni serbest bırakacağım. Peki ne dedi? Sen dedi Hristiyan olursan seni serbest bırakacağım dedi. İslam dinini bırakacaksın. Muhammed'e inanmayacaksın ve ben seni serbest bırakacağım dedi. Bunun üzerine dedi ki ben ölmeyi tercih ederim. Ben bu yüce dinimi o sevgisini kalbimde taht kuran bir kişiye asla yüz çeviremem dedi. Peki dedi İkincisi, ben dedi şu anda görüyorsun mülküm çok saltanatım olduğu gibi seni saltanatıma ortak edeceğim dedi. Saltanatıma ortak edeceğim dedi. Sen de benim gibi bir yardımcın olacaksın. Bu saraylarda kalacaksın. Yine Hazreti Abdullah hayır dedi. Yapamam dedi. Mümkün değil dedi. Bütün Arap diyarındaki menfaatleri, servetleri bana vermiş olsan gene de ben bu dinden vazgeçemem dedi. O zaman seni öldüreceğim dedi. Ne yaparsan yap dedi. Bunu astırdı. Darı ağacını astırdı. Astırdıktan sonra karşısına en güzel nişancısını koydu. Dedi bunun önce bir ayağına at dedi. Ayağına attı. Ondan sonra sağına attı dedi. Soluna at dedi. Sen dedi tamam dedi ölmeye razı mısın? Hristiyan mı olacaksın? Hristiyan olacaksın öleceksin mi dedi. Hayır dedi ben asla İslam'dan vazgeçmem dedi. Çözün dedi de indirdi aşağıya. İndirdikten sonra bir tencere büyük bir tencere zeytinyağı getirdi. Kaynattı. Kaynattı. İki tane de esir getirdi. Abdullah bin Huzafe'nin tanışlarından iki taneden bir tanesini O zeytinin içine attı Atar atmaz kemikle Et birbirinden ayrıldı Allah ona rahmet eylesin diyelim O büyük sahabeye Onun şefaatine cümlemizi nail eylesin Bak dedi bunun gibi yapacağım sen Sen de bunun gibi olacaksın dedi Hristiyan ol dedi Afedeyimsin seni Asla dedi o tekini de attı O tekini de attı Gel dedi dininden vazgeç Sen affedeceğim dedi Hayır dedi ben dedi asla İslam'dan geçemem dedi dedi ki o zaman götürün bunu da açın dedi bunun içerisine o zaman kendisi giderken ağladı gözlerinden yaş döküldü bunun üzerine geldi dediler ki Abdullah ağlamaya başladı gözlerinden yaş dökülüyor belki de senin sözünü tutacak herhalde Hristiyan olacak dediler çağırdı huzuruna evet duydum ki böyle ağlamaya başlamışsın herhalde vazgeçtin davandan Tamam mı? Hristiyan oldun mu? Deyince, hayır ben bunu ağlamadım dedi. Ben şuna ağladım dedi. Şu benim vücudumdaki kadar nefsim olsa da, o da bu ateşe atılsaydı. Allah uğrunda ölseler idi. Ben bunun için ağladım dedi. Bu sözü duyunca Kayser kendine geldi. Ondan sonra ve kenara çekti. Dedi ki, ben seni affedeceğim dedi. Gel şu başımdan bir öp dedi. Ya şu başımdan öp, seni affedeceğim dedi. Hayır öpmem dedi. Ama bir şartla öperim dedi. Beni ve diğer esirleri de kurtarırsan o zaman senin başını öperim dedi. O zaman Kayser dedi ki tamam dedi söz veriyorum şu bir gel adnımdan öp seni ve diğer esirleri de bırakacağım dedi. Ve kendi kendine düşündü. Ben burada bir öpmekle ağız pis olmaz. Ne olacak Ağzını öpeyim başından öpeyim. Benimle beraber sadece ben değil, diğer sahabelerde yakayı kurtaracaklar. Deyince aklına böyle bir istişare yapınca gitti. Kayserin başından öptü. Öptükten sonra, öptükten sonra hakikaten de Kayser onu ve diğer diğer sahabeleri ne yaptı? Bıraktı. Bunun üzerine bunun üzerine Hazreti Omar ee, İbni Hattab diyor ki diyor ki hakkun ala kulli en yakab yan yuqab bi Abdullah bin Huzafe. İşte mecliste Ömer İbni Hattab otururken bunlarda duyunca ve şöyle dedi o büyük sahabe, o halife. O adaletiyle meşhur olan Hazreti Ömer, hakkun ala kulli her Müslümanın üzerine haktır. E yuqab bi Abdullah. Abdullah'ın başını öpmek her Müslümanın üzerine haktır Kalktı başını öptü ve o meclistekiler de Abdullah bin Huzafi'nin başını öptüler. Allah bizleri, bizleri ve nasıl ki bu sahabelere İslami heyecan, İslami gayret, İslami mücadele vermiş ise aynı heyecandan, aynı gayretten Allah bizleri nasip beylesin ki hatamızı görelim, bir şeyler yapalım, hareket edelim, ganfletimizden uyanalım, hiç değilse dünyada Olup biten Müslüman kardeşlerimize, mücahit kardeşlerimize dilimizle yardım edelim. Erken saatlerde kalkalım, ezen okunurken, ezen sırasında, kames sırasında elimizi divanına açalım ve diyelim ki Ey bizim Allah'ımız! Şu dünyada, yalancı dünyada Müslüman kardeşlerimiz, mücahit kardeşlerimiz haksız yere öldürülüyor. Haksız yere öldürülüyor. Sen onlara yardım et. Onları günahlarını bağışla. Onları koru. Onlarla beraber ol. Onları muhafaza et diye dilimizle, dilimizle onlara yardımcı olalım. Çünkü hakikaten de hakikaten de çok üzücü haller oluyor. Gülecek bir zamanımız yok aslında. Ağlayacak zamanımız var. Güldüğümüz zaman neye gülelim Ne halimize gülüyoruz? Ne halimize gülüyoruz? Kudüs'ü fethetmezden önce gülmedi o zat. Sordular niçin gülmüyorsun deyince dedi ben nasıl güleyim dedi. Kudüs dedi. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs dedi. Şu anda inim inim inmiyor. İslam düşmanlarının ayağının altında. Nasıl güleyim? Açtıktan sonra fethettikten sonra güleceğim dedi. Hakikaten da, o büyük zat, o büyük insan, o büyük mücahit kıyamete kadar ismi Müslümanların zihninde kalacak. Sevgisi de Adlerinde, kalplerinde, kaplerinde yuva yapmış. O kişi hiç gülmedi. Ta ki Kudüs'ü fethedinceye kadar. Kudüs'ü fethettikten sonra meclisle gülmeye başlayınca Ya Rabbi elhamdülillah burayı fethetmekle bana gülmeyi nasip ettin diyerekten Allah'a hamdü sena eyledi. Bundan dolayı Allah bizlere de bu sahabelere vermiş olduğu Gayret, İslami heyecanı, İslami gücü bizlere de versin de yolumuzu gölerim duamızı bilelim hareketimizin nasıl olduğunu her gün kendimizi muhasebe edelim muhasebeye çekilelim bu çok önemlidir hasibu enfusakum kabla tuhasabu hesaba çekilmezden önce nefsinizi hesaba çekiniz sahabeler böyleydi akşam yatmazdan önce akşam yatmazdan önce nefislerini muhasebeye çekerdi akşamdan önce yatmazdan önce ben bugün ne yaptım ne yaptım gerekiyordu? Hatan nedir? Nerede kusur işledim? Hangi ile yaptım?" diyerekten her gün muhasebeye çekenlerdi. O büyük sahabeler. O büyük sahabeler. Onlar öyle bir sahabeydi ki Allah'ın Resulü'nün cemalini görmüşlerdi. Onlar Peygamber Efendimiz'i mübarek ellerinden sıkmışlardı. Onlar o mecliste, mecliste kendilerine düşen o büyük nasibi almışlar idi. Onlar bile yatmazdan önce muhasebeye çekerlerdi kendilerini. Biz de herkese acizhane olaraktan, ümmeti Muhammed olaraktan her gün nefsimizi muhasebeye çekelim. Umulur ki umulur ki ona açılan eller, söylenen diller, istenilen duaları o Rabbimiz kerim ve ihsan ikram sahibidir. Bizleri boş çevirmez. Ne kadar günahımız çok olursa olsun ama onun <gülüyor> mağfireti onun mağfireti gadabını geçmiştir onun mağfireti her şeyin üstüdür. Nerede olursak olalım daraldığımız zaman geniş anımızda, sevinçli anımızda üzüntülü halimizde her zaman için onu elimizden çekmeyelim. Elimizden çekmeyelim. Elimiz devamlı ona karşı açık olsun. Açık olan elleri Allah boş çevirmez. Evet Muhammed'den muhabbet olduğu hazır, Muhammed'siz muhabbetten de hazır. Allah bizleri Lütfeylesin ve ahru davani elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed.